Evet, telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Ya, i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ee, hocam hadi bir sorun olacak. Ben e, geçen sene oruç tutarken kan şekerim 70'in altına düştü biliyorsunuz onun alt sınırı 70'tir. 60 civarına düştü aynı zamanda bir hipertansiyonun sürekli yani bebeklerin korumak zorundayım Hı -hı. bu en çok korktuğum şey de tabii kan şekerimin düşmesi benim oruç tutmam konusunda hocamın tavsiyesi nedir? Hı -hı. Doktorunuzun bir tavsiyesi var mı? Var doktorlar kendin bileceğini istiyorlar ben sorumluluk almam diyorlar çoğu böyle diyor. Hı -hı. Yani riskli diyorlar. Ee, yani onlara göre yani tutma diyorlar ama tabii Hı. ki şu andaki doktorların %70-80'i yani öyle bir doktor bunu bugün dini olarak konuyu Hı. bana anlatacak doktor bulmak çok zor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Haydi günler. Şimdi Oyunca. Ayhan Bey e, hastalığını en iyisi kendisi bilir. Hı. Daha önce bu soru cevapladık ama bir daha söyleyelim. Bakara Suresi'nin 184-185. ayetlerinde Yüce Allah... Ee, hasta olan kimselerin oruç tutmayabileceklerini beyan ediyor. Dolayısıyla hasta olan kimse işte kan şekeri düştüğü zaman e, sağlığı riske girecektir. Bu oruç tuttuğu zaman mutlaka böyle oluyorsa ve doktorların da delim ki kan şekerinin düşmemesi gerektiğini söylüyorlarsa hı hı. E, o takdirde oruçları tutmaz. Onun yerine fitre verir. Yani hastalığı korumak da sağlığımızı korumak da e, dinimizin bir e, emridir. Değil mi? Sağlıklı olmadan siz sağlığınızı koruyamazsanız namaz da kılamazsınız. Değil mi? Yani başka işleri de yapamazsınız. Yani oruç herkese farz değil. Sağlığı yerinde olan insanlara farzdır. Nasıl o haç herkese farz değil, imkanı olanlara farz ise, oruçta hastalığı bulunmayan, oruç tutmaya gücü yetecek sağlığı bulunan insanlara farzdır. Yani Ayhan Bey oruç tutmayabilir. Bunun yerine ha, Ama yapmış. derse ki ben hocam azıcık bir kan şekerim düşüyor ama e, çok fazla bir şey olmuyor. Ben tutabiliyorum. Ha, o zaman tutar. Yok. Yani kan şekeri düşüyor ve bu kendisi için sağlığı açısından bir risk oluşturuyorsa oruç tutmayabilir. E, dinin bu konuda ruhsatı var. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor. Hasta insanlar oruç tutmayabilir diyor. Daha sonra iyileşirse kazadır. İyileşmezse tutamadığı oruçların yerine birer fitre veriyor. Bu sene 10 lira fitreler. Evet. Peki hocam bu gibi hastalar, bu durumda olan hastalar Ramazan-ı Şerif'in maneviyatından ayrı kalmamak Canım, için... Canım Ramazan-ı hani... Şerif'in maneviyatı sadece oruçta değil ki. Yok şunu getireceğim hocam. Yani ben bir oruç tutmayı deneyeyim. Baktık olmuyor. Bozarım şeklinde bir uygulama doğru mu? Şimdi bak. Yani öyle olabilir. Hani hmm. siz hastasınız. Delim ki Tansiyonunuz var, böbrek hastasınız, kan şekeriniz düşüyor. Ya bir deneyeyim, hı. eğer e, olursa, olursa orucu şeyim. tutayım. Derim ki iki doğru gelince iş karıştı, derim gözünüz, gözünüz karardı, efendim e, dengeniz bozuldu. Derim ki hapınızı atmanız veya bir şey yemeniz gerekiyorsa, ha, olmayacak dersiniz, bu orucunuzu bozarsınız, tamam mı? Hı hı. Sonra iyileşince o günü kaza edersiniz. iyileşemezsiniz. Yerine fitre vereceksiniz. Yani böyle bir deneme olabilir. Hı. Yani burada iyi bir niyet var. Yani Allah'ın emrini evet. yerine getirme var. Ama sağlık diyor ki hayır. Sen oruç tutamazsın. O zaman da bozabilir yani. Yani böyle bir durumda da inat etmemek gerekiyor değil mi? E tabii. Yani, orucu yani illa orucu, orucu yani. akşama da e, tutacağım diye e, şey yapmamak gerekiyor. Ben geçmiş yıllarda bir hastalandım. İş yerinden baktım. Tahammül edecek gibi değilim. E, eve geldim. Evde yattım, uzandım, bilmem ne yaptım, bir türlü olmuyor. Daha öğle vakti. Oruçluyuz. E, orucum Ramazan ayı içerisinde. E, sonra e, midem bulandı, içimde ne varsa hep dışarı çıkarttım. Rengimi filen attım. Mecbur kaldım. Yani e, şiddetli de başım ağrıdı. Orucu bozmak durumunda kaldım. Yani bu insan için olan bir şeydi yani. Hı hı. Evet. Böyle durumlarda tabii, tabii gün zorlamamak lazım. Kaza etmek gerekiyor. Tabii hemen orucunu tutar kefaret ol, kefaret gerekmez. Günle gün kaza gerekir. Kefaret ne zaman olur? Kasten, amden hiçbir hastalık yok, hiçbir mazeret yok. Keyfi başladığı orucu bozarsa o zaman kefaret gerekir. Ama bir mazeret sebebiyle, hastalık sebebiyle bozarsa zaten kefare falan olmaz. Hmm. Efendim, e, iyileşirse kaza gerekir günle gün. İyileşemezse de kaza da gerekmez o zaman keferat değil işte yerine bir gün fitre verecek fitre verecek parası da yoksa hiçbir şey yapmayacak. Hı. Hocam tıbbi bir zorunluluk yoksa ben dayanamıyorum demek bir mazeret midir? Hayır. Ne olacak Her herkes oruç tutmaya başlayınca ilk gün bir iki gün her gün öğlen yemeye yemek yemeye midye alıştığı için evet. öyle olunca şey istiyor. Yemek yemek istiyor. Yemek istiyor. Yani bir iki gün sonra kayboluyor. Zaten zihine koyarsanız Zihinle uzuvlar arasında bir bağ var. Zihin der ki hiç ey uzuvlar boşuna heves etmeyin. Bugün size akşama <gülüyor> da yemek yok. Onlar da peki ne yapalım deyip seslerini çıkarmazlar. <gülüyor> evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ederim. Böylece programımızı yavaş yavaş kapatalım hocam.